Ecbullahi minneşşeytana ve hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, kardeşlerim, normal sıramıza göre devam ettiğimizde 42. sure olan Eşşura suresiyle inşallah devam edeceğiz. Ee, Mekke'de nazli olan bu sure 53 ayetten oluşmaktadır. Yalnız 23 ve 26. ayetleri Medine'de dinmiştir. Adını 38. ayette geçen ve Müslümanların işlerini aralarında danışma ile yapmalarının gereğini bildiren şura kelimesinden almıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Ha-Mim-Ayn-Sin-Kaf Aziz ve hakim olan Allah sana ve senden öncekilere işte böyle vahyeder. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O yücedir, uludur. Neredeyse yukarılarından gökler çatlayacak. Melekler de Rablerini hamd ile tesbih ediyorlar. Ve yerdekiler için mağfiret gidiyorlar. İyi bilin ki Allah çok bağışlayan ve çok esirgendir. Allah'tan başka dostlar elinenleri Allah daima gözetlemektedir. Sen onlara vekil değilsin. Şehirlerin anası olan Mekke'de ve onun çevresinde bulunanları uyarman ve asla şüphe olmayan toplanma günüyle onları korkutman için sana böyle Arapça bir Kur'an vahvettik. İnsanların bir bölümü cennette, bir bölümü de çılgın alevli cehennemdedir. Allah dileseydi onları bir tek bir millet yapardı. Fakat o, dilediğini rahmetine kavuşturur, Zalimlerin ise hiçbir dostu ve yardımcısı yoktur. Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edinizler? Halbuki dost yalnız Allah'tır. O ölüleri diriltir, her şeye kadirdir. Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyde hüküm vermek Allah'a mahsustur. İşte bu, Allah benim Rabbimdir. Ben ona dayandım ve ona yönelirim. O, gökleri ve yeri yoktan yaratan, yoktan yaratandır. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da kendilerine eşler yaratmıştır. Bu surette çoğalmanızı sağlamıştır. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O, işitendir, görendir. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Dilediğini rızkı bol verir, dilediğinden de kısar. O, her şeyi bilendir. dini ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye Nuh'a tavsiye ettiğimizi, sana vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya da tavsiye ettiğimizi Allah size de din kıldı. Fakat, kendilerini çağırdığın bu din Allah'a ortak koşanlara ağır geldi. Allah, direniğini kendisine peygamber seçer ve kendisine yönelenin de doğru yola iletir. Onlar kendilerine ilim geldikten sonra Sadece aralarındaki çekememezlikten dolayı ayrılığa düştüler. Eğer belli bir süreye kadar Rabbinden bir erteleme sözü geçmiş olmasaydı aralarında hemen hüküm verilirdi. Onlardan sonra kitaba varis kılınanlar da onun hakkında derin bir şüphe içindediler. İşte onun için sen tevhide davet et ve emrulunduğun gibi dost doğru ol. Onların heveslerine uyma. Ve de ki, ben Allah'ın indirdiği kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emri olundum. Allah, bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbimizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz de sizedir. Aramızda tartışılabilecek bir konu yoktur. Allah, hepimizi bir araya toplar, dönüş de ancak onadır. Daveti kabul ettikten sonra, Allah hakkında tartışmaya girenlerin de girenlerin delilleri, rapteri katında borçtur. Onlar için bir gazap, yine onlar için çetin bir azap vardır. Kitabı ve mizanı hak olarak indiren Allah'tır. Ne biliyorsun, belki de kıyamet saati yakındır. Ona inanmayanlar, onun çabuk kopmasını isterler. İnananlar ise, ondan korkarlar ve onun gerçek olduğunu bilirler. İyi bilin ki, kıyamet günü hakkında tartışanlar, derin bir sabıklık içinde verirler. Allah kullarına lütufkardır. Dilediğini rızıklandırır. O kuvvetlidir, güçlüdür. Kim ahiret kazancını istiyorsa, onun kazancını arttırırız. Kim de dünya karını istiyorsa, ona da dünyadan bir şeyler veririz. Fakat, onun ahirette bir nasibi olmaz. Yoksa onların... Allah'ın izin vermediği bir dini getiren ortaklarım var. Eğer erteleme sözü olmasaydı derhal aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz zalimlere can yakıcı bir asaf vardır. Yaptıkları şeyler başlarına gelirken zalimlerin korkudan titrediklerini göreceksin. İman edip iyi işler yapanlar da cennet bahçelerindedirler. Rablerinin yanında onlara diledikleri her şey vardır. İşte büyük lütuf budur. İşte Allah'ın iman eden ve iyi işler yapan kullarına müjdelediği nimet budur. De ki, ben buna karşılık sizden akrabalık sevgisinden başka bir ücret istemiyorum. Kim bir iyilik işlerse onun sevabını fazlasıyla veririz. Şüphesiz Allah bağışlayan ve şükrün karşılığını verendir. Yoksa onlar senin için Allah'a karşı yalan uydurdu mu? derler. Allah dilerse senin kalbini de bilirler. Ve Allah batılı yok eder, sözleriyle hakkı ortaya koyar. Şüphesiz o kalplerde olanları bilendir. O kullarının tövbesini kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir. Allah iman edip iyi işler yapanların tövbesini kabul eder. Lütfundan onlara fazlasını verir. Kafirlere gelince onlara da çetin bir azaf vardır. Allah kullarının rızkı bol bol verseydi, yüzünde azarlardı. Fakat o rızkı dilediği ölçüde indirir. Çünkü o kullarının haberini alandır, onları görendir. O insanlar umutlarını kestikten sonra yağmuru indiren, rahmetini her tarafa yayandır. O hakiki dosttur, övmeye layık olandır. Gökleri, yeri ve bunların içinde yarayı bunların içinde yayıp ürettiği canlıları yaratması da onun delillerindendir. O dilediği zaman bunları bir araya toplamaya da kadirdir. Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle eşedikleriniz yüzündendir. Bununla beraber Allah çoğunu affeder. yüzünde onu aciz bırakamazsınız. Allah'tan başka bir dostunuz ve bir yardımcınız da yoktur. Denizde dağlar gibi akıp e, denizde dağlar gibi akıp gidenler, gemiler de onun varlığının delillerindendir. Dilerse o rüzgarı durdurur da onu denizin üstünde kal yani denizin üstünde kala kalırlar. Evet bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Yahut yaptıkları yüzünden onları helak eder, Birçoğunu da affeder, kurtarır. Böylece ayetlerimiz üstünde tartışanlar kendilerine kaçacak bir yer olmadığını bilsinler. Size verilen şey yalnızca dünya hayatının geçimliliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha iyi ve daha süreklidir. Bu mükafat iman edenler ve Rablerine dayanıp güvenenler içindir. Onlar büyük günahlardan ve hayasızlıktan kaçınırlar. Hızdıkları zaman da kusurları bağışlarlar. Yine onlar Rablerinin davetine icabet ederler ve namazı kılarlar. Onların işleri aralarında danışmayı idedir. Kendilerine verdiğimiz rızlıktan harcarlar. Bir haksızlığa uğradıkları zaman yardımlaşırlar. Bir kötülüğün cezası ona denk bir kötülüktür. Kim bağışlar ve barışı sağlarsa onun mükafatı Allah'a aittir. Doğrusu o zalimleri sevmez. Kim zulme uğradıktan sonra hakkını alırsa artık ona yapılacak bir şey yoktur. Ancak insanlara zulmedenlere ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenlere ceza vardır. İşte acıklı azap bunlardır. Kim sabreder ve affederse şüphesiz bu hareketi yapılmaya değer işlerdendir. Allah kimi saptırırsa bundan sonra artık onun hiçbir dostu yoktur. Azabı gördüklerinde zalimlerin dönecek bir yol var mı dediklerini görürsün. Ateşe arzulunurlarken onların zilletten başlarını öne eğerek göz uçlarıyla gizli gizli baktıklarını göreceksin. İnananlar da işte asıl ziyana uğrayanlar kıyamet günü kendilerine ve ailelerine ziyana sokanlardır diyecekler. Kesinlikle biliniz ki zalimler sürekli bir azap içindedirler. Onların Allah'tan başka kendilerine yardım edecek hiçbir dostları yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onun kurtuluşa çıkan bir yolu yoktur. Allah'tan geri çevirmesi imkansız bir gün gelmeden önce, Rabbinize uyun. İşte o gün, hiçbirine sığınacak bir yer bulamazsınız. Eğer yüz çevirirlerse, bilesin ki biz seni onların üzerine bekçi göndermedik. Sana düşen sadece duyurmaktır. Biz insanlara, Katımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevinir. Ama elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir kötülük gelirse işte o zaman insan pek nankördür. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğini yaratır, dilediğine kız çocukları, dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Yahut onları hem erkek hem kız çocukları olmak üzere çift verir. Dilediğini de kısır kılar. O, her şeyi bilendir, her şeye gücü yetendir. Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur. Yahut bir erçi gönderip izniyle onu dilediğine vahdeder. O, yücedir, hakimdir. İşte böylece sana da emrimizle Kur'an'ı vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezsin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi Kendisiyle doğru, doğru yola eleştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz ki sen, do, doğru bir yolu göstermektesin. O yol, göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın yoludur. Dikkat edin, bütün işler sonunda Allah'a dönür. Elhamdülillahirrahmanirrahim.